إِنَّ نَسَبَ وَاحِدَةٍ وَخَرَجَ مِنْ هَذَا الْجِهَةِ وَمَسَّ مِنْ أَمْوَالِ رِجَالٍ كَثِيرًا وَنِسَاءَ وَدَّهُ اللَّهُ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ جَاءَ عَلَيْكُمْ رَحِيْبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا وَمَا يُؤْتَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ثم بعد فإن سهل حديث كتاب الله وخير الهديه هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرر الأمور مختصاتها وكل مختصت بداء وكل بداء ضلال وكل ضلالة في النار جادت البيدر Resulleri İmam bölümünde Yusuf Aleyhisselam'ın cesedi 1107 numaralı rivayetten devam ediyoruz. <gülüyor> Yunus bin Ebi İshak Rahmeullah Allah Azze ve Musa'ya kullarımı geceleyin yola çıkar. Çünkü takip edileceksiniz diye vahyettik. Şuvara suresi 52. ayetini okudu. Ve dedi ki Ebu burada bin Ebi Musa Eleşari babası Ebu Musa radıyallahu anh'ten şöyle rivayet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir bedevinin yanına gitti. O da Nebi sallallahu aleyhi ve selleme ikramda bulundu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bedeviye bize uğra buyurdu. Bedevi geldi ve Nebi aleyhissalatü vesselam ona ne ihtiyacım var dedi. Adam bineceğimiz ve ailemin sütünü sağacağı bir deve istiyorum dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şu adam İsrail oğullarından olan yaşlı kadın kadar olamıyor mu buyurdu. Sahabeler: Ey Allah'ın Resulü, İsrail oğullarının yaşlısı da nedir diye sordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle anlattı. Musa aleyhisselam Mısır'dan İsrail oğullarını gece yola çıkardığı zaman yolu kaybettiler. Musa aleyhisselam İsrail ne oldu diye sorunca alimleri Yusuf Aleyhisselam vefat edeceği zaman bizden Allah'ın huzurunda söz almıştı. Kendisinin cesedini de beraber almadan Mısır'a gitmeyecektik. Mısır'a Mısır'dan gitmeyecektik dedi. Musa Aleyhisselam Yusuf'un kabrinin yerini hanginiz biliyor diye sordu. İsrailoğulların alimleri de dediler ki İsrail oğullarından yaşlı bir kadın dışında Hiç kimse onun kabrenin yerini bilmiyor Musa aleyhisselam ona haber gönderdi Ve dedi ki bize Yusuf'un kabrini göster Yaşlı kadın hayır Vallahi benim hükmümü vermedikçe göstermem dedi Musa aleyhisselam senin hükmün nedir dedi Kadın benim hükmüm cennette senin yanında olmaktır dedi Musa aleyhisselam bundan hoşlanmamış gibiydi Ancak kendisine ona hükmünü ver denildi. Musa aleyhisselam da ona hükmünü verdi. Bunun üzerine kadın onları suyu kurumuş bir gölete götürdü. Yaşlı kadın suyu çekin dedi. Onlar da suyu çektiler. Sonra kadın orayı kazın dedi. Onlar da dediği gibi yeri kazıp Yusuf aleyhisselamın cesedini çıkardılar. Yusuf Aleyhisselam'ın cesedini yola koyduklarında yol gündüz ışığı gibi aydınlandı. Bunu Müslüm'ün şartına göre sayısınatla Hakim El-Müse direkte İbni İban sayhinde Ebu Yala'da Müsredin'de rivayet etmiştir. <gülüyor> Musa Aleyhisselam'ın <gülüyor> Rabbine sorduğu 6 şey. 1108 numaralı rivayet Ebu Rer'e radıyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Musa aleyhisselam Rabbinden 6 hasret sordu. Bu hasretlerin kendisine ait bir özellik olduğunu zannediyordu. Yedinci hasreti ise, ise arzulamıyordu. Musa aleyhisselam Rabbim kullarının hangisi daha takvalıdır diye sordu. Rabb dile getirdiğini unutmayan kişi buyurdu. Musa aleyhisselam kullarının hangisi daha doğru yol üzerindedir diye sordu. Rabbi hidayete tabi olan kimse buyurdu. Musa aleyhisselam kulların hangisi daha iyi hüküm verendir diye sordu. Rabb kendisi için verdiği hüküm gibi insanlara hüküm veren kimse buyurdu. Musa aleyhisselam kulların hangisi daha bilgilidir diye sordu. Rabbi de ilme do doymayan ve insanların ilmini kendi ilmi içerisinde toplayan kimse buyurdu. Yine Kevz sonrasında Musa Aleyhisselam'a sorulduğu zaman onun tefsirinde geçer işte insanların alimi kimdir diye benim diyor. Ondan dolayı Allah Azze Celle onu o imtihana tabi tutuyor Hazır Aleyhisselam'la. Musa Aleyhisselam kullarının hangisi daha izzetlidir diye sordu. <gülüyor> Rabbi de güçlü olduğunda yani gücü yettiğinde bağışlayan kimse buyurdu. Musa aleyhisselam kulların hangisi daha zengindir diye sordu. Rabb kendisine verilen şeye razı olan kimse buyurdu. Musa aleyhisselam kulların hangisi daha fakirdir diye sordu. Rabbi de fazileti isteyerek kendisine verilen az şeye sahip olan kimse buyurdu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sonra şöyle buyurdu. Zenginlik üstünlük demek değildir. Zenginlik ancak gönül zenginliğidir. Allah kula yani mümin bir kula bir hayır iyilik verdiği zaman o kulun zenginliğini gönlünde ve takvasını da kalbinde kılar. Bir kula da bir kötülük verdiği zaman o kulun fakirliğini iki gözünün arasında kılar. Bunu da Hasan İsnad ile İbni İbban Sayin'de İbni Asakir'de tarihinde rivayet etmiştir. Yine müellif şu rivayeti aktarıyor buradan sonra. Sayhayn'da Ebu Rehler radıyallahu anh'ten şu lafızda da rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Zenginlik mal çokluğu değildir. Lakin asıl zenginlik gönül zenginliğidir. Bunu da sayısınatla Buhar ve Müslim sayhlerinde İbn-i Maci ve Tirmizi sünenlerinde Abad bin Ambel'de Müsterdin'de rivayet etmiştir. 1109 numaralı rivayet Ali bin Ebi Talip anh, Musa Aleyhisselam acele davranıp Rabbine gidince Samiri'yi kalkıp İsrailoğulları'nın süs eşyalarından toplayabildiği kadarını topladı. Bunları bir buza olarak döktü. Sonra o bir avucu buzağının içine attı. <gülüyor> Ansızın o böğürtüsü olan bir buzağı verdi ''Samiri'ye onlara ''Bu sizin de ilahınızdır, Musa'nın da ilahıdır.'' dedi. Harun da onlara ''Kavmim, Rabbiniz size güzel bir vaatte bulunmamış mıydı?'' dedi. Musa aleyhisselam İsrail oğullarına döndüğünde Samiri'nin onları saptırdığını gördüğünden kardeşinin başını yakaladı. Harun da ona söylediklerini söyledi. Sonra Musa Samiri'ye ''Senin bu halin ne?'' dedi. Samiri'de Taha Suresi 96. ayette geçtiği üzere Elçenin bastığı yerden bir avuç almıştım da onu bıraktım. Nefsim de bana böylece süsledi diye cevap verdi. Musa Aleyhisselam buzağa gitti ve onun üzerine eğeleri -el, e koyup onlarla onu eğledi. Buzağı bir nehrin kıyısındaydı. O buzağa tapanlardan o sudan kim içtiyse mutlaka yüzü altın gibi sararırdı. Musa Aleyhisselam'a nasıl tövbe edeceğiz dediler. Musa Aleyhisselam birbirinizi öldürerek dedi. Bu Bakara suresi 54. ayette geçer. Tefsirinde de geçer. E, nefislerinizi öldürün diyor. Faktulu enfusekum diye geçiyor ayette. Onun tefsirinde de İbn-i Abbas'tan ve tabi'nden e, detaylı şekilde geliyor. İsrailoğullarının <gülüyor> tövbe tapanların tövbesi. Onlar da bıçakları alarak herkes kimi öldürdüğünü aldırmadan babasını kardeşini öldürmeye koyuldu. Nihayet onlardan 70 bin kişi öldürülünce Allah Musa Aleyhisselam'a şunu vahyetti. Onlara ellerini geri çekmelerini emret. Ben öldürülenlerin günahlarını bağışladım. Hayatta kalanların da tövbelerini kabul ettim. Onu Say-i Hakim Müsedrek'te İbn-i Eviat'in tefsirinde rivayet etmiştir. Hızır Aleyhisselam'ın kıssası 1110 numaralı rivayet. Hubey bin Kab radıyallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Musa Aleyhisselam İsrailoğulları arasında hutbeye kalkmıştı. Kendisine en bilgili insan kimdir diye soruldu. O da benim dedi. Bu şekilde cevap verdiği ve Allahu Teala'ya ilmi havale etmediği için Allah Zevcelle onu azarladı. Allahu Teala da iki denizin birleştiği yerde kullarımdan biri var. O senden daha bilgilidir diye buyurdu. Yine Bakara Suresi 32. ayetle de onun da tefsirinde geliyor. Eee Allah Zevcelle eee ben yeryüzünde bir halife yaratacağım dediği zaman İnni fil halife melekler diyor ki işte hani e, Adem yaratıldığı zaman biz daha hayırlıyız diyorlar önce e, işte sonra biz daha bilgiliyiz diyorlar bize başka şeyler öğretti diyorlar bunun gibi tedirici olarak bir şeyler sorguluyorlar Allah da onları imtihan ediyor e, işte 33-34. ayetlerde onlar işte Allah Azze ve Celle Adem'e isimleri öğretiyor Sonra meleklere dönüyor diyor ki bana isimleriyle haber verin diyor. Tefsirde geliyor işte eşyaların ismini öğretti diye. Sonra melekler diyorlar ki işte 32. ayette işte subhaneke la ilme lenâ illâ mâ 'allemtenâ diyor. Yani işte seni tesbih ederiz. Bizim senin öğrettiğinden başka ilmimiz yoktur diyorlar melekler. Yani ilmi Allah Azze ve Celle Celalühü'ye havale ediyorlar bu şekilde. Musa aleyhisselam da ''Ya Rabbi, ona nasıl ulaşabilirim?'' diye sordu. Allah azze ve celle bir zembel içinde bir balık taşı. Onu nerede kaybedecek olursan, denizde yani, işte o zatı Hızır'ı orada bulursun diye buyurdu. Bir zembelin içine bir balık koyup yüklendiler. Yola koyuldular, yanına da genç arkadaşı Yuşa bin Nun aleyhisselam'ı aldı. İki denizin birleştiği yerdeki Kaya geldikleri zaman, başlarını üzerine koydular ve uydular. Bu sırada suyun içindeki balık çalkalanıp suyundan dışarı çıktı ve denize düştü. Denizde ise bir yol tutup gitmişti. allah Teala da suyun akışından balığı engelledi ve bir kavis çizer gibi denizde kaldı. Uyandıktan sonra genç Musa Aleyhisselam'a balığın denize düşüp kaybolduğunu haber vermeyi unuttu. Gece ve günün bakiyesi boyunca bütün gün gittiler. Öbür günün sabahı olunca Musa Aleyhisselam Kehf suresi 62. ayette geçtiği üzere gence haydi kuşluk yememizi getir bu yolculuğumuzda epey yorulduk dedi. Halbuki Musa Aleyhisselam Allah'ın emir buyurdu o yerin ötesine geçmedikçe yorgunluk hissetmemişti. Genç bir bak kayaya sığınıp kokonakladığımız vakit balığı unuttum onu hatırlamamı bana şeytandan başkası unutturmadı. O şaşılacak bir halde denizde yolunu tutup gitmişti. Kev suresi 63. ayet. <gülüyor> Balık denizde yolunu tutmuştu. Onlar da bu olay üzere hayrette kalmışlardı. Musa aleyhisselam gence işte aradığımız o idi dedi. Hemen izlerinin üzere geri döndüler. Kev suresi 64. ayet. Ta ki kayaya varmışlardı. Bir de baktılar ki elbisesine bürünmüş bir kimse duruyor. Musa Aleyhisselam selam verdi. Hızır Aleyhisselam da acayip. Bu senin ülkende selam var mıdır dedi. Ben Musa'yım dedi. O da İsrail İsrail oğullarından olan Musa mı diye sordu. Musa Aleyhisselam da evet dedi ve devamla sana öğretilenlerden bana hayra ve hidayete götüren bilgi öğretmen için geldim dedi. Hızır da tev sonrası 66'da geçtiği üzere senin benimle birlikte sabır göstermeye gücün yetmez dedi ve devamla ben de Allah'ın kendi ilminden bana verdiği ilim var ki sen onu bilemezsin. Sende de Allah'ın verdiği öyle bir ilim var ki onu da ben bilemem dedi. Bunun üzerine Musa Aleyhisselam sen beni inşallah sabırla göreceksin ve senin işlerine karışmayacağım dedi. Hızır da ona eğer bana tabi olursan sana o konuda bilgi verinceye kadar hiçbir şey hakkında soru sorma dedi. Kehs Suresi 70. Ayet Gemileri olmadığı için denizin kıyısından yürüyerek gittiler. Bir gemi geçti. Kendilerini gemiye almaları için söyleştiler. Hızır Aleyhisselam'ı tanıdıkları için ücret almadan onları gemiye aldılar. Derken Hızır, Hızır geminin tahtalarından öldüldü. Bir tahtayı baltayla söküp aldı. Musa aleyhisselamda <gülüyor> bunlar ücretsiz bizi gemilerine almış kimselerdir. Ve sen de batırmaya çalışıyor halkını boğmak için mi onu yani gemiyi deldin. Gerçekten sen ziyanı zararı büyük bir iş yaptın dedi. Hızır Aleyhisselam ben sana benimle beraberliğe sabredemezsin dememiş miydim dedi. Musa Aleyhisselam'da unuttuğum için benim kusuruma bakma ve işimde bana güçlük çıkarma dedi. Kehs suresi 71-73 ayetleri. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bu ilki yani Musa Aleyhisselam'ın unutmak suretiyle düğüçer olduğu idi. Devamda şöyle buyurdu. Bu sırada geminin kenarına bir serçe kondu ve gagasıyla denizin suyuna bir defa daldırdı çıkardı. Bunun üzerine Hızır Aleyhisselam şüphesiz benim ve senin ilmin Allah'ın ilminden şu serçenin denizden eksilttiği kadar bir şey eksiltmiş değildir dedi. Sonra da gemiden karaya indiler. Yine denizin sahilinde yürürlerken Hızır Aleyhisselam çocuklarla beraber oyun oynayan bir küçük çocuğu gördü. Ve çocuğun kafasından tutup kafasını kopardı ve onu öldürdü. Bu olay karşısında Musa Aleyhisselam dedi ki tertemiz bir canı bir can karşıda olmaksızın katlettin he sen ha hakikaten sen fena bir şey yaptın Hızır ben sana benimle beraber sabır gösteremezsin dememiş miydim der Kehf suresi 74-75 nitekim bu olay ilkinden daha şiddetliydi Musa eğer bundan sonra bir şey soracak olursan artık benimle arkadaşlık etme soracak olursan O takdirde tarafımdan mazur sayılırsın dedi. Yine gittiler. Nihayet bir köy halkına vardılar. Onlardan yiyecek istediler ancak onları misafir olarak kabul etmediler. Orada yıkılmak isteyen bir duvarı gördüler ve Hızır aleyhisselam bu duvarı doğrulup düzeltti. Kehf suresi 76 77. ayetler. Hızır o duvarı eliyle doğrulttu ve bunun üzerinde Musa Bu köy ahalisinden yiyecek istedik vermediler ve misafir olarak bizi kabul etmediler. İstiyorsan bu duvarı onarmana karşılık bir ücret alabilirdin dedi. Hızır Aleyhisselam da işte bu senin ile benim aramızın ayrılmasıdır dedi. Ve hadis Allah Azze ve Celle'nin işte bunlar hakkında sabır gösteremediğin şeylerin iç yüzüdür. Kevz suresi 82. ayetine kadar devam ediyor. Bunun sonunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Eğer sabretseydi de aralarında geçen olaylar bize hak tarafından kıssa olarak anlatılırdı. Bunu rivayeti say i sinatla bu araya müslüm sahihlerinde rivayet etmişlerdir. Hızır aleyhisselam hayatta değildir. 1111 numaralı rivayet Cavir radıyallahu anh'ten, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bugün nefes alan hiçbir can yoktur ki üzerinden yüz sene geçsinde o gün hayatta olsun. Bunu da Say-i İslat'la Müslim rivayet etmiştir. Yani Hızır aleyhisselamın hayatta olup olmaması nebim olup olmaması meselesi akidevi bir mesele. Önemli bir mesele. Çünkü bu konuda işte bu keyf sonrasındaki konuda Kıssayı ele, ele alaraktan gizli ilim iddiasında olan kimseler, Şialar ve e, tasavvuf ehli Hızır Aleyhisselam meselesini kullanıyorlar bu şekilde. Yani Hızır Musa'ya tabi değildi, tabi olmak zorunda değildi. Bizde de gizli ilim var, de tabi olmak zorundayız gibisinden kullanıyorlar. Yine aynı şekilde malum hani bizim toplumumuzda da yaygın bir şey. İşte Hızır'ı gördüm, Hızır geldi. İşte bilmem kim Hızır'ı görmüş gibi itikatlar vardır. Yani onun hayatta olması e, bu hadise göre ve bunun gibi başka hadislere, rivayetlere göre mümkün değildir. Yine aynı şekilde alimler şunu zikrediyorlar. Hızır zaten eğer diyorlar hayatta olsaydı, hadi diyelim ki Musa aleyhisselam döneminde Musa aleyhisselam kendi kavmine gönderilmiş belki. Ama Nebi aleyhisselatü vesselam yani Muhammed aleyhisselatü vesselam bütün insanlara ve cinlere gönderilmiş. Hızır Aleyhisselam gelip ona tabi olmak zorundaydı zaten diyorlar. Hayatta olmadığını gösterecek birkaç şey sayıyorlar. Bu konuda İbn-i Hacer rivayetler ilmi açısından Hızır'ın nübüvveti diye bir risalesi var. Onu Türkçe'ye çevirdiler. Orada bu tarz şeyleri aktarıyor. Bu tarz rivayetleri ve Hızır hakkında uydurma olan bir sürü hadisi isnadıyla tenkitleriyle birlikte aktarıyor ele alıyor yani sırf i̇bn Hacer değil bir sürü alim bu meselede Risale yazmıştır çünkü bu akidevi bir meseledir çok kullanılan bir meseledir Hızır'ın hayatta olup olmaması ve Nebi olup Nebi mi Veli mi meselesi Harun'un kız kardeşi kavlinin manası 1112 numaralı rivayet Muhire bin Şube radıyallahu anh'ten Necran'a gittiğimde Necranlılar bana sizler ey Harun'un kız kardeşi diye bir ayet okuyorsunuz. Halbuki Musa aleyhisselam İsa aleyhisselam'dan şu kadar zaman önce yaşamıştır dediler. Geri döndüğümde bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sordum. Buyurdu ki onlar çocuklarına kendilerinden önceki nebilerin ve salih kimselerin isimlerini veriyorlardı. Bunu da Say-i Sinat'la Müslüm Sayin'de, Tirmizi Sünn'de, Abed Bunambel Müsned'inde Nesai Sünnül Kübra'da İbn-i İban Sayin'de Taberi Tefsir'inde, Taberani Mucemül Kebir'de rivayet etmiştir. Yani Meryem Suresi 28. Ayet ya diye geliyor. O ayeti soruyorlar. Necranlığa gittiğimde dedi Hristiyanlar soruyor bunu Muhire bin Şube'ye. Nebi Aleyhisselatü Vesselam da bu şekilde cevabını veriyor. labara qalmışılda Subhanallahi bihamdihi ve'şhedü en la ilaha